Her canlı organizma için yeterli bilgi sağlayacak kaynaklara sahip olmak önemli. Bu kaynakları değerlendiren ve işleyen organlarda farklı ormanlara rağmen Üç aşağı beş yukarı tüm canlılarda benzer görevler görüyorlar. Çoğunlukla organların yapıları da birbirine benziyor, ancak algı ve işlemleri farklı olabiliyor. Hatta bazı hayvanlar klasik duyu organları dışında bazı desteklere de gereksinim duyabiliyorlar. örnek örnek mesela arılar güneş ışınlarının polarizasyon yönünü saptayabiliyorlar veya çıngıraklı yılanlar gözlerinin hemen dibindeki infrared yani kızıl ötesi alıcılarla ortamdaki ısı değişimlerinden bilgi toplayabiliyorlar. Bunlar tabi çok da konvansiyonel veri toplama yöntemleri değil. Demin dediğim gibi sıra dışı destekler. Konvansiyonel duyu organlarının duyarlılık ve menzilleri de türden türe çok büyük değişiklikler gösterebiliyor. Köstebek kartaldan bahsetmiyorum çünkü ikisinin de görüş yeterlilikleri neredeyse aynı yani bir şey görmüyorlar. Köstebek tam anlamıyla kör kartal Uzaktan mükemmel seçebiliyor, ancak yakından hiçbir şeyi göremiyor. Kedilerin ise retinallarının hemen arkasında bir yansıtıcı katman var ve bu nedenle ışık duyu hücrelerinden iki kez süzülüyor. Kediler aralıca karanlıkta muhteşem bir görme yeteneğine sahipken Gündüz vakti bütün dünyaları bizim anladığımız anlamda renkli değil. Ama o kedi bakışları yok mu işte yerim o kedi canını senin dedirtiyor insana. Sulandırmadan dönelim konuya. Kedi gibi canlıların renk algısı retinadaki iki pigmente bağlı ve bu iki pigmentin de mevcut olduğu canlılara dikromatlar deniyor. Bu tip canlılar dünyayı iki renkten fazla algılayamıyorlar. Ancak bazı canlılar kedilerden daha şanslı ve bu pigment noktalarının sayısı 3, 4 veya 5'e kadar çıkabiliyorlar. Aralarında güvercinin de bulunduğu bu şanslı hayvan grubu dolayısıyla renk ve tonları bizim algılayamayacağımız bir derinlik ve zenginlikte algılayabiliyorlar. Küçük lüzumsuz bilgi bu şanslı canlılara da retinalarındaki beş pigment noktasından mülhem pentokromatlar deniyor. Biz insanlarsa trikromatlarız, yani üç renk süzgecinden geçirip o renklerin birbiriyle karışımlarını da dahil ederek öyle anlamlandırıyoruz çevremizdeki renkli dünyayı. Bir pentokromatlar. Aromat olan güvercin görmeden yana şanslı olabilir ama bir tür deşi bıldırcın duvar gibi sağır. Sağlık sadece bıldırcının kaderi değil... Bir kısım istisna dışında deniz hayvanlarının çoğu da aynı durumda zira. Oysa yarasalar kuraklarıyla görüyorlar diyebiliriz. Yüksek sıklıkta sesler yayıp o seslerin çarptığı nesnelerden yerlerini saptayabiliyorlar. Tam radar prensibi yani. O kadar hassas ki bu radarları bir güveyi nokta atışı yaparcasına bulup yakalayabiliyorlar. Ama doğada hiçbir şey karşılıksız değil ve elbette güvelerde de buna karşın bir savunma sistemi gelişmiş durumda. Yani güvelerin kulakları da yarasaların gönderdiği, ...ses dalgalarını algılayabiliyor ve bu sayede de sesi duyar duymaz hemen kendilerine araziye uyduruyorlar. Aynı radara yakalanmamak için alçaktan uçan bir uçak gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Bir başka farklı veri toplama ve uyum sağlama aracı... Yer çekiminin bir canlının hayatında oynadığı rol ne kadar büyükse dengeyi sağlayabilmekte de o derece önem kazanıyor o canlının hayat macerasında. Kediler lafı bile vardır 4 ayık üzerine düşerler bilirsiniz. Veya bir örümceği kulenin tepesinden sallasanız gene de çok hafif bir hasar dışında o da ip gibi bacaklarının üzerine zararsız inebilir. Sadece düşme durumları değil yürüme veya seyir halinde olma durumlarında da denge önemli bir unsur. Karasineklerin denge çubukları var mesela. Mesela kanatlarının hemen altında üzerine bir topçuk iliştirilmiş iplik gibi bir dokudan müteşekkil bir çubuk. Bu ipliksi dokuyu hayvandan çıkardığınızda, tabii bu çıkarmayı bilim adına yapıyorsunuz, saçma sapan uçmaya başlıyor. Sağla solu aşağıyla yukarıyı ayıramıyor. Neden? Çünkü denge organı yok edilmiş oluyor o ipliksi doku alındığında. İnsanlarda ve diğer memelilerde de böyle ucuna topsu bir doku bağlı ipliksi yapılanmalar yok. Ama onun yerine iç kulak kanalında mini mini taşçıklar var. Bu kanallarda bulunan yapışkan sıvı vücudumuz hareket ettikçe bu taşlar üzerinde baskı oluşturuyorlar. Denge duyusu fazlaca hassas olan kişiler mesela asansörün aniden durmasına veya engebeli yollara veya uçuş sırasındaki hava boşluklarındaki sallanmalara aşırı tepki gösterirler. Bu tip hassasiyetlerin fazla olduğu kişiler az olsa da var ve bu kişilerin bir kısmı için yürümek dahi bir işkence haline gelebiliyor. Evet. Ve evet, duyulara devam ediyoruz canlılar aleminde. İneklerin dilleri oldukça kalın ve kaba. Bu nedenle lezzetler konusunda fazla seçici olmuyorlar. Biz ineği normalde otla beslenir biliriz ama bu konuda yapılan bazı belgeselleri izlemiş olanlarınız bileceklerdir ki mısır sadece şekeri değil inek yemini de ele geçirmiş durumda ve bu hayvanlar artık otla değil daha ucuz ve daha verimli olan mısırla besleniyorlar. Amerika'da böyle oluyor da bizde nasıl oluyor acaba onu bilemiyorum. Öte yandan kedilerin tat bezeleri öylesine gelişkin ki bir suyun tadını diğer suyun tadından bile ayırabiliyorlar. Bizler de bundan çok uzak değiliz ve ben de şahsen her suyu keyifle içemem ve su ayırırım. Kısaca kabaca bakıldığında tüm canlılarda var olduğunu kabul ettiğimiz benzer prensiplerle Benzer form ve benzer işlevle çalıştığını sandığımız pek çok veri toplama ve değerlendirme aracı aslında bu duyuların menzil ve hassasiyeti konusunda çok fazla farklılıklar gösterebiliyor. Hassasiyetten kastım ne? Şu bal mesela 300 ile 650 nanometre Arasındaki ışık dalgalarını Algılayabiliyorlar ve bu, bu da Demek ki mor ötesi ışınları Anlıyorlar ama kızıla karşı Duyarsız kalabiliyorlar Kızıla duyarsız kalan yarasaların bu Sağ sektör tutumlarını kınıyoruz ve Kendimize geçiyoruz İnsan gözü morla kızıl arasını yani 400 ile 750 nanometre Arasındaki dalgaları yakalayabiliyor Veya bir başka örnek genç bir insan 20 ile 18 bin hertz arasını duyabiliyor. Yani televizyon cihazından gelen dip vızıltıyı yakalayabiliyor. Yarasa 2000 ile 250.000 Hz arası bir algı aralığına sahip. Bu da demek ki bu yarasalarda radar madar çalışıyor ama aynı zamanda iki kişi arasındaki bir konuşmayı duymaktan acizler. Neden? Çünkü normal konuşma tonu 1000 Hz civarında bir rakam gösteriyor. Oysa yarasaların algı tabanı şimdi dediğim gibi 200 Hz'den başlıyor. İyi de hep bu Hertz nedir acaba? Ne merak ettik mi hiç? Efendim Hertz bir saniye içindeki devir sayısını ifade ediyor. Daha açık söylemle herhangi bir periyodik yani belli aralıklarla yinelenen ardışık bir olgunun bir devri tamamlama süresine Hertz deniyor. 10 Hertz dediğinizde bahsettiğiniz periyodik olgu ışık veya ses veya her neyse bir saniye içinde 10 kez döngüsünü tamamlamış veya daha basit bir tarifle bir daire çizmiş oluyor. Bu devir sayısı artınca Anımın başına da adedi belirten kısa bir ek geliyor ve kilohertz, megahertz veya gigahertz diyoruz. Daha önceleri yani 60'lara kadar falan saniyedeki döngü cycles per second denilmiş bu duruma. Daha sonra isim kısalarak hertz birimi uygun görünmüş. Her duyduğumuz müzikal nota veya ses de aslında hertz biriminden ölçülebilen bir frekansa sahip. Yani kulağımızın duyduğunu kağıda dökebiliyoruz ve onu okuyan o sesin nasıl ve ne olduğunu anlayabiliyor. Terim aslında çok çok eski değil ve yaygınlaşması süre alsa da aslında uluslararası bilim diline 1930 yılında giriyor. Bize sanki başından beri böyle denilmiş gibi geliyor ama dediğim gibi tamamen bir standarda referans olması durumu aslında 40 senelik falan bir maziye sahip. Ama biz zaten bugün olan şeyleri eskiden de hep oluyormuş zannetmez miyiz? İstanbul'un isminin Konstantinop'tan İstanbul'a resmen dönüşmesinin, ancak 1930 yılında posta idaresi hizmet kanunu çıkınca gerçekleştiğini bilir miyiz mesela? Yok bilmeyiz. Bizim için İstanbul sanki hep resmen İstanbul'dur da Konstantinopil kelimesi Megaloidaya peşindeki Yunanlıların bir sahiplenme çabasıdır sadece. Değil tabi böyle ve daha önceleri uluslararası alemde İstanbul isminin resmen ve kente ait tek isim olarak kullanımı mevcut değil. Neyse sonuçta Herz kelimesi de böyle resmiyet kazanması ve işlerliğe çok çok eski olmayan bir kelime ve Alman manyetik bilinci Heinrich Hertz'in adını onurlandırmak üzere bu ölçüye isim olmuş. Unutmayalım Heinrich Hertz'in ismi haliyle bir özel isim olduğundan ölçü birimi olan Hertz'i yazarken de kelimeye büyük harfle başlamak durumundayız peki koku için böyle evrensel bir ölçen var mı kolay değil bu sorunun cevabı ortak bir payda altında gruplayamıyoruz kokuları ancak algı eşiklerine ilişkin saptamalarda bulunabiliyoruz örneğin insanlarda tiol veya diğer adıyla tetrahidrotiyofen yani gaza katılan uyarıcı koku molekülü için algı eşiği santilitrede 0.4 milyar molekül olarak gerçekleşiyor. Aynı koku molekülünü köpekler santilitrede 0.2 milyon olarak algılayabiliyorlar. Arada 2000 misli bir hassaslık farkı var köpekler lehine. Yani bu molekülün içine katıldığı bir gaz kaçağı söz konusu olduğunda köpek bunun uyarısını bizden çok daha önce alıyor. Üstelik gaz kaçağı bizim fark edebileceğimiz bir seviyeye gelmeden bunun farkındayız. Varabiliyor. Hadi bu 2000 misli olma haliyle başa çıkabiliriz diyelim tiol yerine bu trik asit söz konusu olduğunda yani tereyağı kokusu diyeyim kolay anlayabilmeniz için bu molekülü bu asit söz konusu olduğunda bunun kokusunda ise aradaki fark 10 milyon kata çıkıyor. Neden? Çünkü biz insanlar bu butilik asit kokusunu santilitrede 100 milyar ünite algılamaya başlarken köpekler santilitrede 9 bin ünitesi söz konusu olduğunda uyanı veriyorlar kokunun varlığına. Asetik asit veya bildiğimiz sirkeye geldiğimizde ise bu fark daha da açılıyor. Ve biz 50 milyarda birini algılarken köpekler 200 binde bir de olayı çözüyorlar burunlarıyla. Yani kısaca bir köpeğin koku alma hassasiyeti algı eşiğini baz aldığımızda istisnalar hariç tutulsa bile bizden ortalama yüzlerce kat daha fazla. Ama tabii bizim köpekler karşısında kaldığımız bu durumun farelerle bizi mukayese ettiğimizde ...tersine döndüğünü düşünmemiz lazım. Neden? Çünkü butil alkol söz konusu olduğunda çok iyi koku alan bir hayvan olmasına rağmen bizler farelere turbinirebiliyoruz. İyi de butil alkol, butirik asit, tetrahidratiyofen falan derken varsayımlara göre 400 bin civarında olan her koku molekülü için ve her canlıyı teste tabi tutarak böyle algı eşikleri belirleyemeyiz. Bırakın her canlıyı, sadece insanlar için bile bu 400 bin ki muhtemelen bu en az rakamdır test yapamayız. İşte bunun içinde bu kokular mümkün olduğu kadar kabaca gruplanarak koku ailelere meydana getirilmiş. Amaç gruplar halinde sınıflandırmaları yaparak kendi işlerindeki ayrışmalarına rağmen. Genel olarak neyi ne kadar kokladığımız konusunda bir fikir sahibi olabilmek. Ancak bu çok geniş bir konu ve bizi bugünün bağlamından saptırabilir. Onun için müsaadenizle üzerine konuşmayı ileriye bırakarak şimdi giriş bölümümüzle daha yakından ilgili bir başka konuya geçelim. Ancak adet olduğu üzere kısa bir kahve molasından sonra tabii müsaadenizle. They Might Be Giants'tan dinliyoruz İstanbul not Constantinople. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. They might be giants dinledik. İstanbul'lar Konstantinopul. Efendim organ söz konusu olduğunda esas önemli olan boyutlu işlevsellik. Yanlış anlamayın koku alma organlarından bahsediyorum başka bir şeyden değil. Balinaların mesela devasa koku alma organları var ama pek bir işe yaramıyor bu organlar. Zira hayvanın buna ihtiyacı yok ki kullansın. Zaten ortamının hakimi bırakalım diğerlerinin varlıklarını saptamayı o değil de ondan tırsan diğer deniz canlıları düşünsünler. Üstelik biliyoruz ki balina sosyal iletişim için sesini de sık sık kullanırlar. Balinayla mukayese ettiğimizde pek küçük kalan farenin ise belki de hayvanlarda mevcut en küçük koku alma organına sahip olmasına rağmen ne kadar keskin bir koku alma yeteneği olduğu malumunuzdur. Çoğu memeli hatta bazı balıklar, amfibi hayvanlar, kemirgenler ve kuşların küçük bir kısmı mesela ilk bölümde bahsetmiş olduğumuz güvercin çok gelişmiş koku alma yeteneklerine sahipler. Bu tür hayvanlara makrozmatlar diyoruz. Kelime makro ve ozmozun bileşiminden oluşturur oluşuyor Makroyu mikroyu biliyoruzdur. Boşuna anlatmayayım. Ozmozu da anlatmıştık ama hatırlatayım. Ozme Yunanca koku demek. Buradan hareketle makrozmat kaba tabirle sıkı koklayan veya iyi koklayan demek oluyor. Bu makrozmatlar koku duyusunun yaşamsal öneme sahip olduğu bir hayat tarzına sahip olan yaratıklar. Koku alma organları gelişkin ayrıca burun boşluklarının büyük bölümünde de duyu hücrelerinin yer aldığı epitelyum kaplıyor. Makrozmat alem iki tarafı da keskin bir kılıç gibi... Av olmamak için keskin bir koku alma yeteneğine sahip olmaları gerektiği gibi avlanabilmek için de aynı keskinlikte yeteneğe gereksinim duyuyorlar. Bazı memeli makrozmatların burnu hep ıslak. Bunun da sebebi hem rüzgarın taşındığı yönü daha kolay saptayabilmeye ihtiyacı hem de o ıslak alanda havada mevcut koku moleküllerinin saptanabilmesinin kolaylığı. Sadece memeliler değil böcekler alemi de sıkı koku alıcılarından. Bu koku alma olayını da daha çok antenleri vasıtasıyla gerçekleştiriyorlar. Bu antenlerde pek çok gözenek mevcut ve bu gözeneklerde duyu hücrelerinden gelen sinir uçlarıyla bağlantılı. Dolayısıyla antenler hem koku almaya yarıyor hem hareketli olduklarından sağa solu kolaçan ederek kokunun geldiği yönü kısmen de olsa saptayabiliyorlar. Bu işlerin şampiyonu da ipek böceği larvası diye bildiğimiz bombiks. Bombix cüstesine bakmadan kilometrelerce uzaktaki dişinin hem de çiftletmeye uygun dişinin varlığını saptayabiliyor. Tabi çiftleşilmeye uygun dişi de bu durumunu belli edecek sinyalleri bu döneminde salgıladığı koku içindeki bir molekül aracılığıyla ilan ediyor cümle aleme. El larvamızın ismi bombiks olduğuna göre bu cinsel çağrı molekülünün ismi de tahmin edebilirsiniz ki bombicol. Bin milyar birim hava içinde tek bir birim bombikol molekülü olması hali yani bu inanılmaz düşük yoğunluk bile erkeğin bu sinyali alabilmesine yetiyor. Bu sıkı koku alma yeteneğinin benzer örneklerini diğer hayvanlarda da rastlayabiliyoruz. Mesela turna balığı görme duyusunun yardımıyla avlanıyor ama çiftleşecek partner bulabilmek için koku alma duyusuna başvuruyor. Makrozmatların karşısında bir de mikrozmatlar var. Bunlar da koku alma duyusu bizim anladığımız anlamda yeterince gelişmemiş canlılar. Neden gelişmemiş? Çünkü kullanım gereği yok bu canlılarda koku duyusunun. Bu tip canlılarda burun oransal olarak makrozmatlara göre çok daha küçük. Epitelyumları burun boşluğunun görece çok daha küçük bir kısmını kaplıyor ve ayrıca duyu hücreleri de daha küçük ve az sayıda. Daha da ötesi bunların burunları ya kupkuru ya da çok çok az nemli. Yani burunlarını kullanarak koku kaynağının yönünü saptayabilmekten yoksunlar diyebiliriz. Kimlere örnek verebiliriz bu saydıklarıma? Tabii ki Kuşları. ''Bir kuşun yaşamı içinde kokunun önemi diğer canlılarla mukayese edildiğinde oldukça az.'' Durup dururken mi gelişmiş bu durum? Hayır asla unutmayalım ki ne cins olursa olsun her kokunun en yüksek yoğunluğu yere yakın yüksekliktedir ve açık havada bu alçak rakımdaki koku yayıldıkça silikleşir veya kaybolur. Ayrıca şunu da unutmayalım ki kokular genel olarak yatay seyrederler ve bu da yatay düzlem içindeki nesnelere kokunun bir anlamda takılması demektir. Bu yatay seri aracılığıyla pek çok hayvan mesela kediler alan sınırlarını işaretleyebilirler. Ama bu durum kuşların hiçbir işine yaramaz. Buna mukabil ses dalgaları yani titreşim havada çok daha rahat hareket eder. Üstelik yer seviyesinden yukarı çıktığınızda engel olabilecek nesne sayısı da ya hiç yoktur ya da çok çok azdır. Bu da nereye getirir bizi? Şuraya getirir ki kuşlar rakiplerini uzak tutmak veya dişisinin dikkatini çekmek için şakırlarsa dalların üzerine kokularını bırakmaktan çok daha hayırlı bir iş yapmış olurlar zaten olan da budur bildiğiniz gibi gece kuşlarının bazıları bu anlattıklarımın dışında kalıyor ayrıca güvercin tamamen klasman dışı diyebilirim güvercin kuşlar aleminin sayılı sıkı koklayıcılarından biri hatta bu konuda çok fazla bilimsel kanıt olmamasına rağmen bazı bilim adamları hipotez bağlamında da olsa güvercinlerin beyinlerinde çevrelerinin kokusal bir haritasını çıkarıp buna göre davranış biçimi geliştirdiklerini öne sürüyorlar. Güvercinlerin koku alma duyuları uyuşturulduğunda yön ve yer bulma yetenekleri önemli ölçüde azalıyor. Tamamen yok olmuyor ama bazen yönlerini şaşırtacak kadar azalıyor. Yani hem görme hem işitme hem de koku duyularını bir arada kullanan hayvanlar güvercinler. Telgraf öncesi dönemlerde posta ve haberleşme işlerinde güvercin kullanılmasının sebeplerinden biri de bu zaten. Bu arada lüzumsuz bir bilgi güvercinlerin bu mesaj taşıma işi için eğitilmesi ta İran medeniyetinin başına kadar dayanıyor Ayrıca Mısır gemileri limanın olduğu şehre yaklaşırken güvercin uçurarak liman yetkililerine gemilerindeki önemli kişilerin varlığından haberdar etmek için kullanıyorlar güvercinle gönderilen mesajları milattan önce 2900 yıllarından bahsediyorum milattan önce 2000 yıllarında Romalıların da çok yaygın olarak posta güvercini kullandığını biliyoruz. Zaman çok ilerledikçe amaç değişiyor belki ama araç değişmiyor. Borsacılar ve bankerler de çok fazla kullanıyorlar posta güvercinlerini telgraf öncesi dönemde. Hollandalıların meşhur Doğu Hindistan şirketi olan VOC mesela... Bu iş için Bağdat'tan alınan kuşları kullanıyor ve Amsterdam'la Java ve Sumatra arasında piyasa, mal ve fiyat bilgileri hep bu güvercinler sayesinde taşınıyor. Daha ileri yıllarda Julius Reuter'in kurduğu Reuters haber ajansı bile varlık sebebini bu posta güvercinlerinin Paris Berlin arasında, telgraf sisteminde boşluk olan noktalar arasında taşıdığı haberlere boşlu Hatta şaşıracaksınız ama 1981 yılında bile kullanımını görüyoruz posta güvercinlerinin. Hem de kullanan Lockheed şirketi. Kaliforniya'daki şirketten bir test istasyonuna günlük ve düzenli olarak fotoğraf negatifi taşıma işi için kullanıyor güvercinleri Lockheedçiler. Çünkü söz konusu mesafeyi bir arabanın kat yarı süresinde kat ediyorlar ve masrafları da sadece yem masrafı. 1981 dedim hemen e-mail yok mu ya diye ayağa kalkmayın daha esamesi okunmuyor internetin o yıllarda ilk TCP IP bazlı network bu dediğim tarihten 2 yıl sonra işlevselleşiyor. Nasıl çalışıyor posta güvercini sistemi? İlk işleyen sistem gayet basit. Bu hayvanlar karadan haber alınacak bir noktaya taşınıp ayaklarına mesaj bağlandıktan sonra evlerine geri gönderiliyorlar. Evlerini bulmak konusunda tabi az önce bahsettiğim beyinlerinde oluşturdukları sanal haritanın da yardımıyla inanılmaz yetenekleri var. Zaman ilerledikçe hedef destinasyona karadan taşımanın ve kendi başlarına mesajla geri dönmenin yerine evden belli bir yere gidip geri dönmek konusunda eğitilmeleri alıyor tabi. Gibi. Dağılmayalım geri dönelim makrozmat ve mikrozmat var da anozmat olmaz mı canlılar aleminde elbette olur anozmatlar hiç koku alamayan veya alamayan deyip de bunu bir yetersizlikmiş gibi anlamlandırmayalım hiç koku almayan hayvanlar diyelim daha doğru olarak anozmatlara bunlar kokusuz bir dünyada yaşıyorlar zira gereksinimleri yok kokuya. Kimler bunlar? Balinaların hepsinin koku algı yeteneği oldukça zayıf ama özellikle ispermeçet balinaları veya Yunusların kokuyla hiç mi hiç ilgileri yok. Zira koku alma organları bile yok bu hayvanların. Gerçi biliyorsunuzdur ama ben gene de ukalalık edeyim müsaadenizle Yunuslar da klasman olarak balina ailesinde dinler. Efendim o makrozmat, bu mikrozmat, şu anozmat salladık durduk. İyi de biz insanoğlu neyiz acaba? Bizler efendim genel anlamıyla mikrozmatlar arasında konumlandırılıyoruz. Bu koku duyumuzun zayıf olduğu anlamına gelmiyor ve işler de burada bulanıklaşıyor zaten. Bizim durumumuz tamamen farklı bir durum diğer canlılardan hem cesaret hem de duygu ve mantık arasındaki ikilem neden oluyor bu koku duyumuzun mikrozmat olarak konumlandırılmasına. Bizim muhterem koku alma sinirimiz yani olfactory nerve, erimsel sürecin bütününe bakıldığında en eski beyin bölgelerinden biri olan limbik sistemimizle direkt bağlantılı. Limbik sistem ise duygu ve duygu durumları düzenleyen sistem insanoğlunda. Tabii beynimizin sağ tarafının da desteğiyle. Limbik sistemimizin de çok kısıtlı veya dolaylı bir erişimi var beynin sol yarısında yer alan lisan işleme merkezlerimize. Çoğu kez duygularımızı dilen getirmekte zorlanmamız veya bilinçli bir farkındalık yaşamadan bir kokuyu duyunca anlamsız fakat duygusal davranış biçimleri geliştirmemizin sebebi de bu. Hayvan beyninde koku algısı söz konusu olduğunda Devreye giren karmaşık yapılara rinensefalon deniyor. Hayvanlarda bu ismi taşıyan bölgenin insanlarda işaret ettiği lokasyonun işlevi tamamen aynı değil ve bizim buralar biraz daha karmaşık. Makrozmatlarda koku sistemi beyin dokusunun toplam beyin dokusunun hatırı sayılır bir kısmını işgal ediyorlar ve bu da dolaylı veya dolaysız olarak davranış biçimlerini etkiliyor. Bu anlamda insan beyni ile makrozmat diğer memelilerin beyni arasında çok da fazla fark yok gibi görünüyor. Bizim koku algılama olayımızın gerçekleştiği beyin bölgesinin kütlesel büyüklüğü onlara nispetle çok daha küçük. Koku duyumuz çok önemliymiş ve bizim diğer türler arasından sıyrılmamızı insanoğlu olarak binlerce yıllık bir varlığımızdan söz edilmesini sağlamış. Bu anlamda koku duyumuzun hayvansal işlevlerini en başarılı şekilde yerine getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Şimdi artık daha farklıyız ama mağaralardaki atalarımızdan. Başka başka parametreler var günlük yaşantımızda. Başka etkiler var, başka sorunlar var ve başka çözümler üretmek zorundayız hayatta kalabilmek için. Hayatı da alabildiğine karmaşık gibi bir temayülümüz var nedense özellikle paranın ana mal olarak bir değer ifade etmeye başladığı zamanlarla birlikte. Bunların cazibesine kapılıp bu arkaik duyumuzu yok saymadan ama olduğundan fazla önem atfederek duyular arasındaki o doğal dengeyi de entelektüel olarak zorlamadan yaşamaya devam etmek galiba aynı hayırlısı. Yok saymaktansa farkında olmak şimdilik yeterli belki de. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim.